Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Dua ile alakalı mevzulara devam ediyoruz kaldığımız yerden inşallah. Evet. Geçen haftalarda hatırlarsanız bir şeyler bahsettik dua ile alakalı değil mi? Duanın faziletiyle vesaire. Şimdi kaldığımız yerden dua ile alakalı dua e, alakalı mevzulara devam edeceğiz inşallah. Şimdi diyoruz ki Müslümanın duası icabet olunur. Bir Müslümanın duası icabet olunur. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi Vesselam sellem bir hadis ediyor ki Ma alal arzi muslimun yadullah bi da'vatin illa ataahulllahu iyyaha av sarafa anhu an-sū' mislaha. Ma lam yad'u bi ismin el-qati'ati rahim. Diyor ki Allah yani yeryüzünde herhangi bir Müslüman dua eder de mutlaka Allah Azze ve Celle ya ona onu verir, ya ondan bir kötülüğü kaldırır. Tabi bu kişi ancak e, akraba bağını koparmaya koparma hakkında dua etmediği müddetçe. Yani mesela bazıları var e, uzaklaşma adına e, duası var. Bu olmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle bunu kabul eder diyor. O zaman biz diyoruz ki Müslümanın duası kabul olunur. Hatırlarsanız biz ee, şöyle bir üç kısma bölmüştük. Demiştik ki bir Müslüman dua ederse ya ne olur? Ya duası kabul edilir, ya ondan bir kötülük kaldırılır, ya da ona mizan olarak ne yapar? Geri döner. Bunun da sebebi neydi? Dua ibadetti. Sonuçta bir insan dua ettiği zaman Allah'a zaten ibadet etmiş oluyor. Şimdi duanın sıfatı nasıldır? Şimdi bir kere diyoruz ki kişi iki elini kaldırır hepimizin bildiği gibi. Hepimizin bildiği gibi. Ebu Musa el-Aş'ari hadisi var. Diyor ki de'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sonra rafa yediyhi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dua etti sonra ellerini kaldırdı. Demek ki dua ederken ellerini, ellerimizi kaldıracağız bu maruf. Hatta diyor ki o sahabe ve ra'aytu beyata iptayi. Hatta diyor ki ben onun koltuk beyazlarını beyazlığını gördüm diyor Allah Resulü. Evet, ellerini böyle kaldırdı yani. evet hatta İbni Ömer'den de buna rivayet var. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini kaldırdığına dair hadis Buhari'de mi mevcut? Sonra Selman'ın Farisi hadisi var. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki diyor inna rabbekum hayyyun kerimun istahi min an Diyor ki sizin Rabbiniz haydır, kerimdir. Kul kendisine el elini açtığı zaman o eli boş çevirmesine boş çevirmekten utanır diyor. Allah Azze ve Celle. Yani inşallah e, başta da söylediğimiz gibi Müslümanın daveti nedir? Duası icabet olunur. Yani her halükarda Müslüman, ne olursa olsun her halükarda nedir? Duası kendisi için hayırdır. Şimdi bu sıfatın tafsili var. Şöyle diyebiliriz. Mesela kişi ne yapar? Ellerini omuzları hizasına kadar bir şey istediği zaman kaldırır. Elleri mesela omuzları hizasına kadar kaldırır. Bağışlanma istediği zaman tek parmağıyla işaret edebilir. Bu sünnettir. Mesela dua ediyorsun, değil mi? Ya Rabbi beni bağışla. Sonra Ya Rabbi benim e, bana mağfiret et gibilerinden parmağını işaret edebilirsin. Bu duanın sıfatlarından bir tanesi. Normal dualarda. De Yok şöyle dua ediyorsun ya. İsteme, e, bağışlanma dile dileyeceğin zaman mesela parmağını işaret Hı -hı. edebilirsin. Bir parmağını, bir parmağını. Şöyle. Diğerleri içeri bir göre yoksa. Yok bu böyle normal böyle. Ya mesela dersin ki mesela ediyorsun dersin ya Rabbi beni bağışla sonra devam edersin böyle yani, tamam mı? Bu Hayat şekilde Peki parmağa kaldırma da aynı şey e, te mi? Ee, Teşehhüdde mi? Ha tam, tam teşehhütte. Şey ya onun hikmeti Allahu alem yani. Şimdi onun hikmetini Allah alem ama burada e, neden parmak kaldırılıyor duada onu belirtmiş. Yani diyor ki e, ne zaman kaldırılıyor onu belirtmiş. İstiğfar ettiğin zaman. Ama Ebürkünde o sizin söylediğinizde hikmet belli değil onda herhangi bir hikmet bildirilmemiş ki zaten birazdan gelecek. Ee, ve kötü bir felaketin kaldırılmasını istediğinde de elleri çok uzatır, çok uzatırsın şöyle şu şekilde. Şimdi bu ne? Şunu şöyle diyelim. Eee İbn Abbas'tan bir rivayet var. Nebi Sallam diyor ki: "El mes'elatu en terfa'a hazwa menkibeik veya nahvehuma." Diyor ki bir şey istediğin zaman ellerini omuzları izasına kadar veya yakın yani kaldırırsın diyor bir şey istediğin zaman. Vel istiğfar en tushira bi usbu'in bi vahide. Bir şey mağfiret dilediğin zaman da tek parmağınla işaret vardır. Vel ibtihal en temud yadayke Yani böyle afetlerde veya büyük azapların kaldırılması için mesela oldu ki deprem oldu, sel oldu vesaire ellerini böyle çok uzatmak vesaire. Bu dua duada ellerin şekillerinden bahsediyoruz şu. An. Hadiste bu şekilde var. Böyle yapmak sünnettir. Tabi mecbur değilsin. İlla her zaman yapacaksın diye bir kaydı da yok. Yani bu şart değil. Ama böyle yapmak sünnettir yani. Onu da bilelim inşallah. Bu e, bu hadis mevcut sahih olarak. Ebu Davud'da mevcut. Hem sahabe sözü olarak var. Merfi olarak hem de mevkuf olarak var. Yani hem sahabe sözü olarak var mevkuf. Hem de merfi olarak Nebi Saselem'in sözü var. Bunlar hakkında. Tamam mı? Bir de alimler duada şuna dikkat çektiriyor. ki sıfatını hazır anlatmışken buna da değinelim. Şimdi kişi ne yapar mesela dua ettiği zaman ellerini açar değil mi? Bu avuç içi kısmı. Avuç içi değil de tam tersine çevirerek dua etmek. Yani şu şekilde dua etmek. Bu da ellerin dış kısmı. Bu caiz değil. Ancak bazı yerler hariç. O ileride gelecek. Ancak aslen dua ettiği zaman bir insan ellerini ne yapar? Avuç içini kendi yüz tarafına yönelterek. Dışını değil de iç tarafını, yüz tarafı, e, kendi yüzüne yönelterek dua edilir. Bu da maruf. E, Malik İbni Yasar hadisi var. Nebis as diyor ki, اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهُ فَسْأَلُوهُ بِبَاطِنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِذُهُورِهَا Sizden bir, diyor ki Allah'tan istediğiniz zaman ellerinizin iç tarafıyla işte, isteyin, dış tarafıyla değil. Bu hadiste mevcut, Ebu da mevcut şu bu hadiste. Elini var mı? Şimdi şu var. Bir dua var. O birazdan, o, o, birazdan <gülüyor> o birazdan gelecek inşallah. Ha o birazdan gelecek. Mesela peki. afetler için vesaire bu yağmur duasında falan böyle. Hatta rida var ya şu elbiseyi, elbiseyi dahi ters çevirme var. Ben Suud'la bir yağmur duasına katılmıştım ilk böyle. Yağmur duası yapıldı. Yağmur duasından sonra herkes rida'larını elbiselerini ters çevirdi şöyle. İçerici dışa aldılar, öyle giydiler yani. Böyle birkaç saat kalıyorsun yani. Bu şeyin alameti. Böyle Rabbe karşı zeliil olmayı kendini acındırmak tabiri caizse. Hani bir felaket gelmiş ya. Onun alameti, ona işaret olarak. Orada var bu. O gelecek inşallah o dağlarda. Biz şu an normal dua'dan bahsediyoruz, normal dua'nın sıfatı olarak. Bu şekilde. O yüzden ne bir saselen ne diyor? Ellerinizin iç tarafıyla, dış tarafıyla e değil. Tamam? Mı? Bunu da bu şekilde böyle bilelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapalım. E, dua, duanın sıfatını genel olarak anlattık Başta faziletini, manalarını anlattık Bir de bu duanın kabul olma şartları var Bu çok önemli En önemli şeylerden bir tanesi bu Yani bunu mutlaka bilmemiz lazım Bazı şartlar vardır ki Bu dua içindir bu şartlar Ve bu duanın kabul olması için Bu gereklidir bunları, yani Bunlara riayet etmek, bunları gözetmek Bu şartları önemlidir Aksi halde e, Yani duanın isticap Yani isticabet edilmesini çok beklememek lazım eğer bu şartlara uygulmazsa. Bunların en başında gelen şartlardan bir tanesi ihlas. Bir kere ihlaslı olacağız. Allah için dua edeceğiz. Çünkü Allah Kur'an'da Beyyine suresinde buyuruyor ki وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسِنَ Ben ancak Allah'a e, dini Allah'a has kılmakla Allah'a ibadet etmekle ve dini ona has kılmakla emrolundum. Şimdi dua ibadet mi? İbadet. O zaman bu duayı kime biz haskılmamız lazım? Sadece Allah Azze ve Celle. Ha yani burada ihlas olması lazım. Ettiğimiz dua sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için olması lazım. Yani edeceğimiz dua sadece Allah'a yönelme şeklinde olması lazım. Başkasına yönelme değil. Yani Allah'tan gayrısından birisine yönelerek dua etmek bu hem zaten dinen şirktir hem de duanın şartını burada otomatikman iptal ettin. Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor ki biz dini ancak kime haskılarız? İbadet edeni kime askılarız Allah'a. E sen Allah'tan gayrısına dua ettiğin zaman dini Allah'a haskılmamış olur. Bu birinci şart. Tamam? İkinci şart acele etmemek. İşte en çok bizim şey yaptığımız, hataya düştüğümüz şeylerden bir tanesi. Ama tabii bu acele etme neyi bu biraz açacağız da bunu. Ondan önce şöyle diyelim. Şimdi e, duada acele mefhumu vardır. Acele etme mefhumu. Bu dua duayı e, e, dua duanın isticabet edilmesini, cevap verilmesini yok eden bir şeydir. Yok et, yok etmesine sebeptir. Yani isticabet olmasını engeldir bu. Çünkü Ebu Hureyre nebi sallallahu aleyhi e, rivayetinde şöyle diyor. Diyor ki la yazalu Lâ yazâl yustah yustecâbu lil abdi mâ lem yed'u bi ismin ev qati'ati rahimin mâ lem yesta'cil. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dua et yani e, e, bir günah veya akrabalık bağını kesmeye dua etmediği müddetçe kişinin eee yani etmediği etmediği müddetçe kişinin duası ne olur? Kabul olur ancak duada acele etmemesi dinde şart koşulmuştur. Yani diyor ki la yazali ustecam ustecamul abd. Yani kula diyor ki kul isticabet olunmaya devam eder. Ancak ancak ne? Akrabalık bağını kesmeye dua etmeyecek. Etmediği müddetçe. Ve acele etmediği müddetçe. Allah Resulü diyorlar ki ya ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir? Yani aceleden kastımız ne Diyor ki, Allah Azze diyor ki, bu kişi şöyle der: Qadda'atu, Qadda'atu, ben dua ettim, dua ettim, fəlam ara, yestajib uli, fayestahsir. Ben dua ettim, dua ettim ve hiç benim duaımın icabet olduğunu görmedim. Sonra bu kişi ne yapar? Dua'yı keser. In dezellike, yani fayestahsir, in dezellike ve ve ya du'a. Bu kişi ne yapar? Dua'yı keser dua etmeyi ne yapar? Ya da udua. duayı bırakır. Ya da ya da Duayı burada ne yapar? Bırakır. O zaman demek ki acele etmede duaya ne engel? Ancak ancak isticjal aceleden kasıt ne Allah Resulü? Burada önemli bir nokta var. Aceleden kasıt kişi dua ettiği zaman hemen cevap verilmesi verilmesini beklememek değil. Bunu bekleyebilirsin. Bunu bekleyebilirsin. Çünkü neden? Mesela diyelim ki anlık bir olay var. Yani bir dakika içinde olması lazım. Orada tabii ki sen isteyeceksin ki raften bir dakika içinde olsun değil mi? Bazı mevzular var. Burada hani duanın hemen isticabet olunmasını beklememek değil. Kişi bekleyebilir. Duayı anlık da isteyebilir. Çünkü o an ihtiyacı vardır onun. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ne dersin? Ee, yani başından bir olay geçecek. Yani mesela diyelim ki e, du, şeyde asılı kaldın. E, balkonda asılı kaldın. Düşeceğin tek elle tamam. veya Rabbi bana yardım et. O an istiyorsun sen onu. Bu demek değildir acele etmeyeceksin. Bekle düşsen de havada da isteyebilirsin. Değil. Çünkü neden? Burada acele etmemekten maksat nasları topladığımızda ortaya çıkar. Çünkü Nebi Bunun delili ne? Şimdi Nebi Sal mesela istiska yağmur dualarında acilen istiyordu. Neden? Ümmet helak olmuş yani. Hani... E, hayvanlar gidiyor otlaklar gidiyor hepsi mahvolacak gidecek Allah Resulü dua ederdi hemen yağmuru isterdi Allah Resulü anlık şeyi hani bu istigase de isti, istihane de budur zaten yani anlık böyle bir şiddetin kaldırılmasını isteme olayı işte duada e, acele etmemenin manası duayı kesmeme olayıdır yani ben yoksa bir şeyin hemen olmasını istersin şeyde acele etmeyeceğim. yani diyelim ki sen e, zengin olmayı istiyorsun atıyorum mesela. Bir ettin, iki ettin, üç ettin. Aradan aylar, seneler geçti. Hala fakirsin. Tamam mı? Sonra duayı kesiyorsun. İşte bu duada acele etmektir. Veya bir kızı istiyorsun evlenmek. Ailesi vermiyor. Sen dua ediyorsun. Gidiyorsun istemeye vermiyorlar. Aradan bir ay geçiyor, Bir dua daha ediyorsun. Bir daha gidiyorsun istemeye, Yok diyorlar kardeş. Sana kız yok. Mesela. Sen de su kesiyorsun duayı. Budur işte acele etmek. Yani acele etmek dua. icabet olunmadığı zaman duayı bırakmaktır. Acele etmek bu. Tamam mı? Çünkü Allah Resulü mesela bedir zaman bedir gününde bedir savaşında acil yardım istemişti. Hani değil ki bir sene sonra bize yardım gelsin burada kılıçla birbirini vuruyor millet yani. Anlatabiliyor musun? Orada aceleden bu Nasları topladığımız zaman bu ortaya çıkıyor. Bunda dikkat edelim çünkü bazı insanlar mesela bunu yanlış anlıyor. Yoksa bu böyle bir şey değil yani. Uçak düşüyor, değil mi? Pilot anons yaptı. E, burada sen acil yardım isteyeceksin Allah'tan. Ya Rabbi hemen şimdi yani hemen kurtlar bizi. Uçak düzelsin veya ne bileyim bir şey olsun yani. Ona dikkat edelim inşallah. Evet o zaman arkadaşlar iki şart saydık. Birincisi ihlas olacak. Yalnızca Rabbi öneracağız Allah Azze ve Celle. İkincisi acele etmeyeceğiz. Bu acele etmeme mefhumunu da anlattık. Üçüncüsü hayra dua edeceğiz. Harama dua etmeyeceğiz. İşte Ya Rabbi içkim bitti bana içki nasıl eyle bitti mesela gibi ne bileyim veya Ya Rabbi sevdiğim kızı göremiyorum hani evlin değil senin helaldi onu bana göster rüyamda göster özledim veya ne bileyim böyle Herhangi bir haram yani aklınıza ne gelecekse Kumarda oynuyorsun Ya Rabbi bu turu ben kazanayım falan mesela gibi bunlar hepsi haram tamam Bunların hiçbiri caiz değil hayra dua edecek bu da şart Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da İsra Suresinde diyor ki insane dua يَدْعُ الْاِنْسَانِ بِالْشَّرْءِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. İnsan çok acelecidir diyor Allah Azze ve Celle. Yani bak burada yarma adına söylüyor Allah Azze ve Celle. Yani İnsan şu anda bankada mesela adam faizle hesap açtırıyor, iki tarafta hayırlı olsun diyor mesela. Öyle bir yani. durum var. Ya Aynen ya. De, <gülüyor> <yani> <gülüyor> Doğru doğru. Öyle bir şey var. Yani. Ya, çok Ya yani, <gülüyor> girip çıkıyorsan hayırlı olsun Yani hesap açtırıyor ya. Evet. Evet. Adam kızı kaçıracak ya Rabbi babası görmez inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ha, bunun gibi yani. E, bu Şimdi bu İsra suresinde hani diyor ya Allah Azze ve Celle insan hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. Burada insanı yermesi hakkında söylerken söylüyor bunu. Yani insan hani insan ne kadar acayip. Kendine bazen neyi de ister? Şerri de ister. Ha, belki ya bunun farkında ya farkında değil. O ayrı bir bak. O yüzden burada hayra da dua etmek şart. Hatta Allah Azze ve Celle, Başka bir ayette diyor ki e, eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk işledikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Sonra da hatta Allah Azze ve Celle diyor ki işte biz bizimle karşılaşmayacaklarını umanları biz e, azgınlıkları içerisinde bocalamak halinde terk ederiz diyor Allah Azze ve Celle. Yunus suresinde. Evet. O yüzden burada ne? Hayra dua etmek şart. O zaman üçüncü şart da neymiş? hayra dua etmek. Evet. Hatta dikkat edin az önce söylediğimiz hadiste de delil var hayra dua etmenin şart olduğuna dair. Ne diyordu nebi sallallahu aleyhi ve sellem? La <gülüyor> yazalu yustecabul il-abdi ma lam bi ismin Bir kul, bir kul e, e, duası isticabet edilme edilmeye devam eder ancak ne hariç? Bir günaha dua etmediği müddetçe. Bir günaha dua etmediği ve akraba bağını ''Koparmaya dua etmediği müddetçe kul icabet olunur.'' diyor. Bakın, hem akraba bağını koparmak bu ayrı bir günah, hem de umum olarak günah zikrediyor. Bunlara dua etmediği müddetçe kişinin duası kabul olunur. O zaman bu hadislerden de ne anlıyoruz? Üçüncü şart da neymiş? Üçüncü şart, hayra dua edeceğiz. Dördüncü şart, yakın arkadaşlar. Duada kişinin duasında yakın olacak. Yani sen dua ettiğin zaman Allah Azze ve Celle'nin o duanı icabet etmesinde yakın halde olacaksın sen. Yani kesin kalbin buna inanacak. Allah duaya icabet edendir. Benim duama da inşallah, yani benim duama da icabet edecek. İnşallah demeyelim burada. Benim duama da icabet edecek şekilde kalbin yakın yakın şekilde olacak. Çünkü... Çünkü Allah, Allah, ben, tabi inananlar evet. dua ettiğin zaman dua kabul oluyor. Aynen, yani. aynen. Şimdi zaten Nebi Sosem diyor ki Ud'u ve entüm muqinûne bil icabesiz. Allah'a dua edin. Ama ne şekilde dua edin? İcabet olun, olunması... Sizin indinizde yakın olacak bir şekilde ona dua edin. Evet. Yani sizin kalbinizde yakın olacak Allah icabet edecek. Hatta diyor ki: "Ve alemu enne Allah la yestecibu du'a du'an min qalbin gafil." Allah diyor, bunu şunu bilin ki diyor, Allah gafil olan kalpten dua, kalbin duasına icabet vermez diyor Allah azze ve celle. Nebi sallallahu aleyhi ve bunu söylüyor. Hadis eee de sahih hadis ezberlemiş dualar varlar. Aynen, aynen. Kafa baş Aynen, aynen. Yani dil ona alışmış. Dil ona alışmış, tamam mı? O zaman, e, arkadaşlar, son son şartı so e, söylüyoruz. 5. şart bu da. Bu çok önemli. Helal yemek, helal. Helal yemek duanın şartlarındandır. Yani bir insan haram yiyorsa duasının kabul olmasını pek beklemesin. Helal yemek de kişinin duasının kabul olması olma şartlarındandır. Ha, tamam. Şimdi Allah diler, haram yenenin de duasını kabul eder. O, o ayrı. O ayrı. Biz aslı bahsediyoruz. Biz aslı bahsediyoruz. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey insanlar, ey insanlar, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban." Allah tayyiptir, ancak tayyibi kabul eder. Yani güzeldir, ancak güzeli kabul eder. Fá innallāh amla al-mu'minīne bima amla bihil murselin. Allah diyor, resullere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Sonra ayeti söylüyor. Ne diyor ayette? Sonra Nebi Sossem ayeti söylüyor ki, ya eyu her Şimdi Allah bu, bu ayette resullere yöneliyor ama bunu bize de emrediyor. Şimdi başladı ya Allah resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Kur'an'da diyor ki, ya eyu her ey, ey resul. Ey ey ey ey, ya eyyuhar, ya eyu her Ey ey resuller. Kulu min tayyibat temiz olanlardan helal olanlardan yiyin. Ve salihen. Salih amel işleyin. İnni bime taamalon alim. Ben sizin yaptıklarınızı bilenim. Sonra yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette tabii bu nebi sallallahu aleyhi ve söylemeye devam ediyor. Ya eyyuhellezina amenu. Ey iman edenler bakın bu sefer ne oldu? Sadece şöyle siz Ey iman edenler. Ya eyyuhellezina amenu. Size verdiğimiz hızıkların temiz olanlarından, helal olanlarından, güzel olanlarından yiyin diyor. Sonra Nebi Aleyhisselam bu hadisin devamında diyor ki, e, yani bir kimse Allah'a ibadet yolunda kirlenmiş ve tozlara karışmış olarak uzun sefer yapar. Ellerini semaya uzatır, Ya Rab diyerek dua eder. Hal, halbuki bu kişinin yemesi haram, içmesi haram, giymesi haram. Yani haram ile gıdalanmış bu kişi. İşte böyle biri için nereden ve nasıl bunun duası kabul edilir ki diyor. Adamın her şeyi haram. Bunun nasıl duası kabul edilir ki diyor. Bu, bu hadis de Müslim'de mevcut. Bu hadis de sahih. O yüzden şartları baştan tekrarlayacak olursak ne diyoruz sadece başlık olarak? Diyoruz ki birinci duanın kabul şartlarından bir tanesi ihlas. İkincisi acele etmemek. Tamam Üçüncüsü hayra dua etmek, hayır bir şeye dua etmek. Dördüncüsü yakıyın üzere olmak. İnan. Yakıyın üzere olmak. Beşincisi helal ile rızıklanmak. Yani helal, rızık. Şarkıda hiç mümin olmak olmadığına göre demek ki... Yok. ...mükmin olmak olmadığına göre demek ki... E, tabi, o da inanarak Allah'a dua ederse Şimdi tabii ki herkesin dua Duası e, kabrılır. Hatta Mesela diyelim ki sen bir İslam ülkesindesin e, İşte müşrikler e, Ücretiyle kalıyorlar Senin ülkende. Senin ülkende de bir Kuraklık var. Senin ülkende de bir kuraklık var. E, ve yağmur duasına çıkacaksın. Tutup onları da Hani halka anons ediyorsun yağmur duasına çıkacağız Gibilerinden. Tutup şey de yapabilirsin. O Yani o Gayrimüsünler. Çünkü onların da işine gelecek. Çünkü onlar da susuz kalmış. Aha. Ve de aynı ülkede. Devlet tutup onları da getirebilir. Ancak alimler diyor ki şöyle yapmak iyidir. Onları ayrı bir mekanda toplu olarak tutarsın. Çünkü toplu kafirlerin her zaman başına felaket gelmesi her an beklenilebilen bir olay olduğu için müminler de arada güme gitmesin. Tamam mı? Alimler bunu söylüyor. <gülüyor> bunu söylüyorlar yani fıkıh kitaplarında. Bunu ayrı tutarsın. Mesela, Şeyh, mesela İmam İbn-i Kudame bunu söylüyor. Mesela Hanbeli fakirlerimiz de. Tamam mı? Bizim Sümeyye uyku mu geldi? Eee İçeriden oraya çıkalım Uyuyucam mı? Uyuyabilir mi içeriden? Ya kucağıma gel gel, gel. Gelecek Efendim. kucağıma? Gel yaktır kucağım be Hadi koy kafanı Koy kafanı tamam. Şimdi dedim böyle bir getireyim bunu Şeye getireceğim bunu alışveriş merkezi var ya bir e. kere getirdim bu <gülüyor> Uyuma gideceksin oraya tamam o yüzden dediğim gibi kafirin duası kabul olabilir tabi. Yani mümkündür. Yani. Bunda bir şey yok yani inşallah. Ya. Var mı soru bunun hakkında yoksa fıkha geçelim. Şöyle. Tamam. Fıkha geçelim inşallah. En son kaldığımız yer ben hatırlamıyorum ama